Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gökleri ve yeri yaratan, melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada, dilediğini, dilediği miktarda artırır. Herkesi ayrı bir kalıp, şekil, güzellik ve özellikte yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.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 zarına bile sahip değillerdir. Eğer onları yardımınıza çağırsanız çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde ise sizin kendilerini yüceltip Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana her şeyden haberi olan Allah gibi hiç kimse haber veremez. Ey insanlar.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 korkutabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse sırf kendisi için temizlenmiş olur. Dönüş ancak Allah'adır. Ne kör ile gören ne karanlıklarla aydınlık ne de gölge ile sıcak biri olur. Dirilerle ölüler de bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir. Yoksa sen kabirlerdeymiş gibi onlara işittirecek değilsin.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 ve bu yarışmada öne geçendir ki, işte bu da en büyük lütuftur. Mükafatları adn cennetleridir. Oraya girerler ve içinde nice altın bileziklerle ve inciyle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Derler ki, bizden üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcı,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 Fatih Özku